Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Başak Güntekin. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk Seval. Ee, ve bugün Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz. Bugün Başak'la Nebula kitabı konuşacağız. Evet, bu Nebula nedir Nebula? <gülüyor> Nebula nedir? Yani bir... Yayın evi kurma e, en azından bir alt marka kurma çünkü Nebula Paloma yayın evinin alt markası. Daha çok kurgu dışı kitaplar basan bir yayın evinin dünya edebiyatı e, basmak için yola çıkmış bir markası. E, i̇sim bulmamız gerekiyordu tabii ilk başta. E, i̇sim bulmak da hiç tahmin ettiğimizden çok daha zormuş. Hiç düşündüğümüz hmm. kadar kolay bir şey değilmiş. Ben aslında David Bowie hayranı hayran olduğum için böyle romantik hayallerle yola çıktım işte. Stardust, yıldızlar, yıldız tozu falan derken <gülüyor> bir arkadaşım da çok o kadar romantik olma Nebula koy o zaman diye dalga geçti. Yani aslında hmm. biraz şaka yaptı ama ben de aa falan dedim ve hepimizin hoşuna gitti öyle kaldı Nebula. <gülüyor> ee, o zaman işte bir seneye yakın bir zamandır e, dünya edebiyatından nitelikli. Eserleri yayına hazırlayıp Türkçe okurlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Eniz çok yayın, yeni bir yayın evi. Evet, aslında. biraz bebeğiz, evet. Ee, peki neler yaptı bu bir yıl içerisinde Nebula? Nebula e, e, Çağdaş dünya edebiyatına aslında daha çok odaklanıyor. E, bunun yanında modern klasikler gibi bir dizi daha açtık. Bir de Flenoz yürüyen şehirde yürüyen kadınlar kitabı için. Daha sonra da edebi mi, kurgu dışı metinler basmayı düşündüğümüz için bir adı keşif baz olan kurgu dışı edebi metinler serisi açtık. Yani şu an başlık var üç yani? Üç başlığımız şu anda. var evet. Peki neler var? Dünya edebiyatında mesela neler bastınız şimdiye kadar? Luke Leonard’da başladık. Aslında şair olan İngiliz bir yazar dönüşüm kitabı ile başladık yolculuğumuza. Bu biraz, biraz değil aslında bayağı distopik bir romandı. Black önce, Mirror dizisini hı. hatırlatan bir kitaptı. İlk romanıydı Luke Genard'ın. Bizim de ilk kitabımızdı. Dolayısıyla, Peki daha önce Türkçe'de yayınlandı mı? Hayır hayır ha. ilk kitabı ilk defa ilk Türkçe'de yayınlanıyor. Ha, evet hı. evet o yüzden güzel bir tesadüftü, güzel bir başlangıçtı hepimiz için. Ee, sonra e, Silvina Ocampo'nun yine Türkçe'de ilk defa bir kitabını bastık. Sonsuz Kule. Yine masal ları e, daha çok çağrıştıran Alice Harikalar dünyasında ya da küçük prens tarzında bir kitaptı Sonsuz Kule. Cynthia e, Ozick bastık daha önce yine Türkçe'de hiç basılmamış ama Amerikan edebiyatının neredeyse pantiyonunda yer alan hmm. yazarlardan biri Cynthia Ozick. O da 90 yaşına doğru e, yaklaşıyor şu anda. O yüzden e, yine e, o da aslında anıt yazarlardan biri ama nedense Türkçe'de hiç basılmamıştı hmm. daha önce. Ee, Peter Stam'ı bastık Peter Stam'ı bastık ve Peter de da çok sevildi ee, ve Dünya Kitap Çeviri ödülünü aldı çok sevindikle ve gayet minarci çevirisiyle ee, yine e, Sabit Fikir'in e, listesinde yer aldı Flanöz ve 7 yıl e, kitap olarak dolayısıyla e, bunları bastık şimdiye kadar e, Kuş Evi diye bir kitabımız var Hollandalı bir yazarın kitabı Eva Mayer'in o, o da mı ilk defa Türkçe'de? Yani Eva Meyer de Türkçe'de ilk defa basıldı. Ee, bizim yazarlarımız Peter Stamm dışında sanırım e, hepsi Türkçe'de ilk defa basılan yazarlardı. Peki mesela bunu özellikle mi belirlediniz? Yani ilk defa Türkçe'de bu yazarları basalım hani diye evet. bir başlangıç var mıydı? Yoksa tesadüfen mi böyle bir şey oldu? Bu yazarlar nasıl belirlendi? Yani aslında yola çıkarken böyle bir... E, Kafamızda böyle bir illa böyle olsun diye bir şey yoktu. Ama yazarları seçtikçe aslında böyle olduğunu fark ettik. Bunu da aslında seçmemizin sebebi bizim yazar odaklı bir yayın evi olmak yolunda bir hedefimiz olması. Dolayısıyla şimdi işte Peter Stamm olsun, Lauren Elkin olsun, daha sonra kitapları çıkan Şele Hedi olsun... Nebula'nın yazarları olarak, nebulayla ile özdeşleşen yazarlar olarak okurlarla buluşsun istedik. Bu şekilde yola çıktık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki şimdi bu yazarlara baktığımızda mesela yani bu dünya edebiyatının neresinde duruyor bu yazarlar? Ve bu metinler ne bileyim işte hani ben kendim okumadığım ve dinleyicilerimizin de hani Hı -hı. biraz daha bilgisi olsun diye söylüyorum. Evet. Daha avantgard metinler mi <Gülüyor> yoksa e, ne bileyim hali hazırda dedin ya çağdaş dünya edebiyatı. <Gülüyor> çağdaş dünya edebiyatının önemli parçaları mı hepsi bu yazarların? Evet çağdaş edebiyatın dünya edebiyatının önemli parçaları olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hepsinin e, çok fazla dile çevrilmiş olmasına dikkat ediyoruz biz hmm. seçerken. E, mesela Peter Stamm 37 dile çevrildi. Daha daha e, yani... Diğer yazarlarımız da aynı şekilde. nereden 7, 8, 9, 10, 20 böyle, yani bu şekilde bayağı fazla sayıda dile çevrilen yazarlar seçiyoruz ki evrensel bir dili yakalamış yazarları Türkçe okullarıyla buluşturalım diye. Mesela bir yazar atıyorum çok fazla 15 dile çevrildiyse ve Türkçe'de henüz biz o yazarı okuma şansı bulamadıysak, bence bu aslında hem bizim için hem Türkçe okulları için bir kayıp. Dolayısıyla bunu doldurabilmek de aslında bizim misyonumuzun bir parçası. Peki mesela yazdıkları açısından sadece dünyanın yani çağdaş dünya edebiyatının bir parçası olmanın ötesinde hani bu metinlerin ortak tarafları var mı? Yani onlara da dikkat ediyor musunuz? <gülüyor> aslında evet var. Ee, tabii ki Nebula'nın bir marka e, imajı e, bastığı kitapların birbirleriyle e, konuşması aslında bizim için yine önemli bir e, hedefti. Ee, mesela Angela Carter olsun, Trivino Ocampo olsun güçlü kadın sesi e, olarak seçtiğimiz yazarlar ve kadın yazarlar listemizde önemli yer tutuyor. E, feminist edebiyat listemizde önemli yer tutuyor. E, Fantastik, masal gibi e, içerikler e, önemli yerimizi tutuyor. Ayrıca ekolojik, ekofeminist, ekolojik kaygıları olan Kuşevi gibi ve daha başka kitaplar gibi yazarlar. E, Konusu içeriği buna meyleden eden kitaplarda e, yayın programımızda önemli yer tutuyor evet. Bu şimdi önemli çünkü demek ki e, yani Nebula'nın e, yayın çizgisini Hı -hı. feminist bir. E, e, o da yani sadece öyle diyemeyiz ama büyük büyük bir parçası da evet ona ayrıldı ve o şekilde devam ediyor yani motherhood mesela annelik yine çok avantgard feminist bir metin. Lauren Elk'in Şehirde Yürüyen Kadınlar aslında Flanöz, üst başlığı bu kitabın aslında Flanör'ün Flanöz'e çevrilmesinden yola çıkarak bir kelime oyunuyla başlayan aslında şehirlerin şehirlerde kadınlara yer açan, yer açmayı hedefleyen ve bunu yapmış, başarmış edebiyatta, sanatta bunu başarmış kadınların izinden giden bir kitap. Dolayısıyla bu tip kitaplar bizim için yapı taşları oldu ve üzerine e, bu hı. şekilde e, başka kitaplar katarak ilerlemeye başladık. Biraz bu şeyden devam edelim. O oldukça ilgi de gördü. Şehirde yürüyen kadınlar hı hı. değil mi? Evet. Ee, yani çünkü Türkiye'de ee, yayıncılık açısından baktığımızda maalesef işte daha çok kısa bir süre önce Ayizi kitap, onlar da Hı -hı. mesela feminist, onlar doğrudan feminist tabii. bir Hı -hı. yayıncı olarak ortaya çıktılar ve feminist kitaplar basmak ve hani kadınların metinlerini basmak üzere yola çıkıp maalesef işte bir takım ekonomik sorunlar yüzünden ee, şimdilik diyelim ara verdiler. Umarım o ara çok uzun Çok uzunlar. üzücü ama tabii yayın piyasasında aslında hepimizin yaşadığı ve hepimizin aslında ee, ...karşı karşıya olduğu bir risk, bir tehlike şu anda maalesef günümüzde. Evet, dolayısıyla daha butik yayınlarda da, yani yayın evleri de bu tehlikenin daha kucağındalar. Tabii, tabii yani, yani e, aslında bir savaş veriyoruz açıkçası. E, var olma savaşı veriyoruz şu anda. E, var olma savaşını en azından ara vermiş ya da en azından bunu bir şekilde şimdilik... ...geri çekilmiş ya da iptal etmek zorunda kalmış yayın programlarına, yayın evleri için de çok üzülüyoruz. Evet. Çünkü bunlar çok büyük kayıplar bizim için. Gerçekten evet. çok büyük fedakarlıklarla yola çıktıklarını ve çalıştıklarını biz kendimizden biliyoruz. Ee, i̇nşallah daha fazla yayın evi bu, bu kötü e, sona e, evet. ulaşmaz. Evet, bir ara verelim istersen Başak. Ne çalalım, Hı -hı. ne istersin? David Bowie'den çok bahsettiğimiz için o zaman David Bowie'den bir şarkı olsun. Peki, ne olsun? Heroes olsun madem o kadar savaştan da bahsettik. <gülüyor> motivasyon ve e, güç ve cesaret e, çağrıştıran Heroes olsun. Peki. Teşekkürler. We're lovers And that is that Though nothing Will keep us together We could still die Just for one day We'll keep us together We can beat them Forever and ever Oh, we can be heroes Just for one Merhaba. Tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Başak Güntekin ve e, Başak'la Nebula kitabı konuşuyoruz. E, tam da şehirde yürüyen kadınlarda kalmıştık, kalmıştık. programın <gülüyor> ilk bölümünde. E, ya sanırım yayıncılık açısından da şu an Türkiye'de e, bir boşluğu doldurmak önemli bir şey. Değil evet, mi? evet. Hani siz yayınevi olarak hem Türkçede yani dünya edebiyatının, çağdaş dünya edebiyatının hı hı. yazarlarını basarak hem bir boşluk dolduruyorsunuz hem de aynı zamanda e, feminist edebiyat metinlerini Türkçe ile buluşturmak gibi e, bir... Çabada var aslında. Yani dünya edebiyatı içerisinde feminist edebiyat da var, evet. görünür olmalı Hı -hı, gibi bir şeyde anladığım kadarıyla var. Ve sanırım bu devam edecek mi mesela? Devam edecek. Ee, tabii daha yine Angela Carter var özellikle listemizde. Daha önce basılmış... Ama bence Kadri kıymeti hiç bilinmemiş Türkçe'de bir yazar. E, çok önemli bir yazar Angela evet. Carter. E, yine onun Angela Carter'dan ilham alan e, Carmen Maria Machado var. Hmm. Her Bodies and Other Parts. E, yine masallardan yola çıkan öyküler. Grotesk, e, çok, de, e, çok nasıl diyeyim, yenilikçi. E, gerçekten çok kendine has bir sesi olan bir yazar yine Makado. O da ee, ilk değil mi Türkçe'de? O da ilk defa hmm. e, Türkçe'de yayınlanacak. Bu yazarlar gerçekten aslında çok cesur. Cesur kadın sesleri. Dünyada da bence böyle kadınların edebiyatta gerçekten sesinin daha gür çıktığı zamanlar yaşıyoruz. Bence o sesin de Türkçe okurları tarafından duyulmasında çok büyük faydalar var ve çok büyük ilhamlar var. Dolayısıyla o ilhamı iletebiliyorsak ne mutlu bize. Şey açısından da önemli bu hem... Ee, ...Türkçede ilk defa yayınlanıyor olmaları ve aynı yüzyılda farklı coğrafyalardaki kadınların tecrübelerinin... ...ya da o tecrübenin yarattığı kurgunun e, bugünün e, yani Türkçedeki kadın yazarlarla ve okurlarla buluşması açısından önemli bir şey sanırım bu öyle değil mi? Tabii yani kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum e, çünkü gerçekten e, aslında... E, Aynı deneyimlerden farklı yerlerde, farklı mekanlarda, coğrafyalarda geçiyoruz ama hisler aynı. Paylaştığımız e, e, ilhamlar aynı, e, mücadele ettiğimiz önümüze çekilen duvarlar aynı. Dolayısıyla bir e, dayanışma ruhu e, hissetmek, kitap okurken e, bunu başkaları da yaşıyor. Aa, evet, Aynı ben de böyle düşünmüştüm demek özdeşleşmek çok önemli kitapla. Peki başka neler var mutfağınızda? <gülüyor> neler ee, bekliyor bizi okurlar olarak? Peter Stamm devam edecek. Ee, yeni bir kitabıyla, e, yine küçük bir novellasıyla e, ve başka kitaplarıyla. Angela Carter devam edecek. Sintiyozik devam edecek. Da, yani dediğim gibi yine aynı yazarlar e, Nebula'da e, daha başka kitaplarla buluşacaklar. E, onun dışında e, yeni e, seslere devam edeceğiz. Ee, mesela, ama hep çağdaş dünya idi bir olacak çağdaş dünya edebiyatı ve biz modern klasik, klasikleri olarak düşünüyoruz mesela ben Angela Carter'ı modern klasiklerin başdışı olarak görüyorum Sinti Ozii öyle görüyorum. Ee, Peki ama, onu bir ayıralım mı tabii. çağdaş klasik çağdaş dünya edebiyatı ile modern klasik arasındaki fark? <gülüyor> Şimdi modern klasikler aslında tabii ki e, İlham olmuş ve kendileri bir, kendilerince bir çığır açmış yazarlardan bahsediyoruz. Angela Carter ve Cintiyazic aslında biri yaşarken biri de maalesef öldükten sonra kıymeti bilinmiş. Ama çok fazla yazara ilham olmuş yazarlar. Kendi tarzlarıyla, kendi dünya bakışlarıyla aslında peşlerinden başka yazarları da sürüklemiş yazarlar. Dolayısıyla aslında hem bu hem de tabii... E, yurt dışında da modern klasik yani genel bir kabulle modern klasik olarak e, OPA'ya verilmiş yazarları biz de o şekilde onurlandırmayı tercih ediyoruz tabii. Çünkü modern klasik de Türkiye için yeni bir kavram değil mi? Eskiden evet, çok kullanılan evet. bir şey değildi. Evet, hani yani, klasikler evet tabii, tabii. hani çağdaş edebiyat falan evet ama evet. hani modern klasik. Eee mesela Everest Yayınları'nın da bir evet. e, ki sen de zaten evet. e, biliyorsun Aha. onların da bir modern klasik Hı -hı. serisi var. Yani sizin de modern klasik evet. diye adlandırdınız, değil mi bu seriyi? Var. Bence böyle bir ayrım yapmaya da ihtiyaç var açıkçası. Hı -hı. Çünkü bunlar ne aslında çağdaş dünya modern e, hani şu anda okuduğumuz güncel edebiyata giriyor. Ne de klasikleşmiş henüz o kadar evet. üzerinden vakit geçmiş yazarlar değiller. Arada kalan bir türden bahsediyoruz. Ama aslında çok e, kendi içinde e, sınırları olan ve tanımlanabilir bir e, şey tür bu. Evet, dolayısıyla aslında hani bu bu önemli bir şey ama bence Hı -hı. gerçi Türkiye'de de henüz çok konuşulmadı sanırım bu kavram üzerine değil mi ya da bu sınıflandırma üzerine ya da ben. Sanırım mi? çok fazla yayın evinin modern klasikler serisi yok. Evet, henüz. doğru. E, ama işte penguin olsun işte evet. New York Review of Books daha olsun daha dünyada daha dünyada, dünyada daha çok o, kabul edilmiş ve, ve e, okunan sınıflandırılmış bir genre olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye için daha Yeni evet sayılır ama sonuçta e, Bence kullanışlı bir e, tür yani evet, bizim evet. kafamızda sınıflandırmamız için kolaylaştırıcı bir şey. Zaten artık klasik de çok eski bir kavram Klasik evet yani biraz tabii ki e, o klasik payesini alması için epey bir vakit de geçmiş olması gerekiyor. Üzerinden yıllar geçmiş olması gerekiyor. E, hem de tabii klasik payesi alması için de çok... E, daha büyük çok belki dünya çapında hem yılların verdiği hem eleştirmenlerin hem okurların bir sürü e, fazla farklı mecralardan e, onun onayına alınmış olması gerekiyor. Tabii ki o çok farklı ve çok e, daha tepelerde belki çok uzaklarda e, hani zaman olarak çok uzun zaman aralığında bir şey. Modern klasik daha bizim zamanımıza yakın bir şey. Doğru bu da aslında şey hani Nebula kitabın hem e, hiç Türkçe'de... <gülüyor> Basılmamış kitapları basmış olması işte feminist edebiyatı e, önemsiyor olması bir de ayrıca sınıflandırmayı da e, ne diyeyim e, kendi içinde tutarlı bir e, yayıncılık çizgisiyle başladı ve devam edecek anladığım kadarıyla. İnşallah yani öyle umuyoruz öyle olmasını istiyoruz dileğimiz o. E, çok teşekkür ederiz Ben Başak. teşekkür ederim e, mütemadiyen dinlediğim bir radyoya <gülüyor> kanık olmak beni çok sevindirdi çok sağol çok teşekkürler. Bugün 94.9 Açık Radyo'da, günün ve güncelin edebiyatında Başak Güntekin'le Nebula kitabı konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.